Evet, kefaret orucu tuttuğu anlaşılıyor hanımefendinin. Hanefi mezhebine göre ancak kadınlar özel hallerinde tutmazlar. Onun dışında hı hı. özel halin bitmesiyle birlikte devam ederler deniyor. İse de dört mezhebin içinde üç tanesi böyle diyor. Fakat bir tanesi hastalık, sefer gibi durumlarda ara verilmesi halinde tekrar sıfırdan başlamak gerekmez diyorlar. Biz bu konuda, mesela bu hanımefendi zor bir durumda, rahatsız, mecbur kalır, yani mutlaka yemesini gerektiren bir pozisyon oluşursa, bu konuda cevaz veren yani, hastalığı sebebiyle yediği takdirde, hı hı. kefaret orucu sıfırdan başlamaz, hastalığı biter bitmez devam etmeli kanaatında olan mezhebin ki şu an hanbeli veya maliki olarak aklımda ama büyük ihtimalle hanbeli mezhebi o kanaattadır. O mezhebe göre amel etmesi mümkün. Eğer çok zor durumda ise o gün için orucunu tutmayabilir. Ve e, rahatsızlığı geçtikten itibaren bu 60 rakamını devam ettirir. Şimdi bu konuyu belki din, izleyicilerimiz ilk defa duymuş olabilirler. Tekraren söyleyeyim. Buyurun hocam. Yani kefaret orucu tutan kardeşlerimiz Hanefi mezhebine göre e, kadınlar için sadece bir istisna var. O halin dışında kefaret orucunu ara veremezler. Verdikleri takdirde sıfırdan başlamaları gerekiyor nokta. Ancak e, han, Hanbeli mezhebine göre hastalık, sefer gibi dinen meşru bir mazeret var da e, o günlerde o oruç tutulamıyor ise hı hı. kefaret orucunun sıfırdan başlaması gerekmez. Kaldı e, o aralıkta oruç tutmamışsa geçmişte ne kadar tuttu? 25 gün. 3 gün aralık verdi diyelim. 3 günden sonra devam eder. 26, 27, 28 olarak bu kabul edilir. İctihadı var. Kardeşlerimiz bu mezhebin içtihadından istifade edebilirler. İnşallah hocam. Çok teşekkürler.